Aleyhissalatu vesselam daha çocukluğundan itibaren Beni Sa'd, Sa'd oğullarına onları, anne sütü emmek için yani emzir, emziren kadın Halime e, süt anne. Süt annesinin yanına gittiğinde Sa'd kabilesi, Beni Sa'd kabilesi ne yapıyor? Bir farklılık hissediyor. Hatta Halime yolda giderken dönüş yolunda kabilesinin yanına dönerken şöyle Medine'ye gelmiş olduğu aynı devesinin üzerinde gitmesine rağmen şaşırıyor. Deve farklı. Gelişi farklı, dönüşü farklı demenin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biliyoruz ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarahının kendisine bereket verdiği hayır verdiği bir kimse. Ondan dolayı hattayken iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teriyle elbisesiyle ne yapardı sahabeler? Teberrük ederlerdi.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 Ee, Enes var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını almış. Bakıyorsunuz ki 120'ye yakın çocuğu olmuş. Allah'a bahçeler, bostanlar vermiş. Senede birkaç defa ürün alıyor. Bizler de dikkat edeceğiz. Allah Resulü aleyhisselam da diyor ki, ta ise dinar. Dinar'ın kölesi mahvolsun, helak olsun. Değil mi? Ne demek bu dinarın kölesi kulu? Dinar'ın paranın peşinde koşan. Biz de ona göre dikkat edeceğiz. Dünyaya karşı gerçekten ardına düşmüş peşinden koşan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 Onun diyor, elinden daha yumuşak bir el ellemedim. Onun kokusundan daha güzel bir koku ne yapmadım, koklamadım. Yani sana hayran oluyor karşıdaki insan, güzel ahlakından dolayı. Rivayette gelecek az ileride Aleyhisselam sahabeye diyor ne diyor iki huy var. O iki huyu Allah Teala çok seviyor. Yani bakın, iki huy, iki haslet, iki özellik ve Allah Teala onları çok seviyor. Nedir o? el hilmu ve anaa El-hilm yumuşak başladık, yumuşak huyluluk ve Ağır ağırbaşlı acele etmemek 3. hadis Hani Sa'd İbn Cüsem Sa'dan bir tanesi diyor ki ehdaytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem himaran vahşiyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahşi bir merkep ne demek vahşi bir merkep arkadaşlar zebra biliyorsunuz eşekler iki ayrılıyor ehli eşekler vahşi eşekler Vahşiler yenmiyor, zebralar. Şey yeniyor, e, zebralar yeniyor. Diyor ki, e, ehli olanlar yemiyor, Normal sokaktaki, köydeki eşek yenmiyor ama zebra yeniyor. Diyor ki, sahib ibn-i Resulullah sallallahu aleyhi ve e bir zebra hediye ettim. Feraddehu aleyye. Aleyhisselatü kabul etmiyor, geri veriyor. raa ma ra fi vecihi. Diyor ki, sahabeden, as sahab, o zebrayı hediye eden,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 5. hadis Abdullah ibn-i Amr ibn-i As diyor ki radıyallahu anh "Lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fahişen ve la mutafahişen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötü sözlü, kötü davranışlı ve la mutafahişen değildi. Aleyküm sallallahu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğimiz gibi ne olduğunu görmüyoruz. Kötü huylu, kötü davranışlı çirkef ağzından kötü sözler çıkan bir insan olarak görmüyoruz. اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ Ve aleyhisselatü vesselam sürekli sahabelerine diyordu ki Sizlerin en hayırlılarınız kimlerdir? اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا Ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır. Yani Müslüman insan arkadaşlar kendine bela aramayacak. Müslüman insan kendine musibet aramayacak. Bazı insanlar var, bazı kardeşlerimizi görüyoruz. Öyle başka yerlerden gelmişler. Yeni tövbe edenler, yeni dönenler, tevhidi yeni anlayan mesela bazı kimseler.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 Az sonra hadis gelecek. Yani gece namazı kılan ve gündüzleri oruç tutan kimsenin sevabı veriliyor güzel ahlaklı Bunun için de insanın ne yapması gerekiyor? Gayret etmesi gerekiyor. Altıncı hadis Ebu Derda hadisi diyor ki: "Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ma'min şeyin askalu fi mizanil mukmin min Kıyamet günü mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır başka bir şey yoktur. Ve inna Allah yubghidul fahişel bazî allah Teala kıyamet günü kötü sözlü, kaba davranışlı, kötü davranışlı ve ağzından sürekli kötü söz çıkan insanı ne yapmaz allah Teala? Ona buz eder diyor bu hadiste. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yedinci hadis Ebu Hurayr hadisi. <gülüyor> Ebu Hurayr diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu soru soruldu. Bakın.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 Bakıyorsun ki adam, vatandaş az önce yüzüne güldüğü, konuştuğu, adam arkasını döndüğü, üç adım attığı andan itibaren başlıyor ne yapmaya? Gıybetini yapmaya, hakkında konuşmaya, onu kötülerde. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, dilini sahip çık, dilini tut. Muaz Cemal diyor ki, bizler bu dilimizle konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, seni kaybetsin. O Araplarda böyle bir yani e, beddua gibi olsa da bir duadır bu. Diyor ki,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 İki yanağınız arasındaki ve iki bacağınız arasındakini bana garantileyin. Ben de size neyi garantileyim? Cenneti garantileyin diyor. Yani insanın cinsel organını, ağzını garantiye alması nedir? Onun cennetini garanti etmesidir. Sekizinci hadis. Ebu Hurayr hadisi. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ekmelül mu'minine imanen.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 en güzel ahlaklı olanıdır. Yani insanlar tevhidi bilebilir, akideyi oturtmuşlardır. Bakarsın ki adam ahlakı kötü. Bu hoş bir şey değil. Onun imanı demek ki en mükemmele ulaşmamış, en kâmile ulaşmamış. Yani güzel ahlaklı olmak neyin göstergesi arkadaşlar? Tevhid varsa, tevhid öğrenilirse, tevhid altyapısı varsa, imanın mükemmel olduğunun alameti. Yani... Allah zaluk olan kimdir ve aururun cahillerden yüz hiç uğraşmıyorlar. Güzel ahlakından dolayı. Onlarla de dolaşma. Onlar feza hatırhumul selam"a. Cah cahil olanlar onlarla konuştuğu zaman onlar ne yaparlar? Selam deyip giderler, uğurlar. Orayı hep giderler diyor. Yanlarından geçer giderler. Niye? Çünkü güzel ahlak var orada. Uğraşmıyor. Dokuzuncu hadis Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki Kalet semihtu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Yekul innel mu'mine Mü'min bir <gülüyor> kimse Le yuduriku bi husnu hulukihi derecete Saimil kaim. Mü'min bir kimse Güzel ahlakıyla sıyam oruç Tutanın ve Gece namaz kılanın neyine ulaşır? Makamına ulaşır diyor. Çok önemli bir hadis arkadaşlar. Ebu Davut'un İlahi etmiş olduğu bir hadis. Sahih bir hadis. Yani güzel ahlak öyle bir mertebeye Çıkarıyor ki seni Allah katında.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 Hani gideyim bundan tartışayım. Gideyim bundan konuşayım. Bakmasın ki hiçbir şey kalmamış elimde. beytin fi vasat terk Kim diyor yalanı terk ederse ona cennetin ortasında bir ev vaat ediyorum. İmkanı mazihan yalan da olsa. Yani yalan dahi olsa arkadaşlar şey şaka dahi olsa yalan doğru değil. Aleyhissalatu vesselam şaka dahi olsa yalan söylemezmiş. Şimdi bakıyorum ben birçok anne babalara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 Sizlerin bana en yakın olanınız ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır. Ve inne abgadakum ileye diyor. Benim en çok buğz ettiğim, en sevmediğim ve benden en uzak olacak kimseler de kimlerdir? es sar sâr es sar Ne demek es sar ne, ne çağırıştırıya arkadaşlar bu kelimesi de? Evet, sar çok konuşan, geveze demek yani. Aşırı geveze olan. Vel mutashaddiqun, mutashaddık böyle konuşurken ağzının içini laflarla doldurup böyle süsleyip kibirlen konuşan demek. Bazen görürsünüz adam böyle yaslanır arkasına konuşurken böyle yani oraya hakim olmak için öyle konuşur. Öyle kibir vardır ki vel mutafayhiqun, tekber sahibi, kibirlenenler. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا اَثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ Geçen dersi hatırlarsınız. Çarşamba günü anlattık. Sahabeler bazen ne yapmıyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediklerini anlayamıyorlar. Yani Kureyş kabilesi, Arap yarımadası. Arapların en güzel konuşulduğu zaman, en güzel konuşulduğu mekan. Vahiyle konuşan peygamber var aleyhissalatü vesselam. Sahabeler bazen diyorlar bu ne demek yani? Geçen hatırlarsanız hadiste geçmiş değil mi? Aleyhisselatü Vesselam açıklıyor. Diyor ki sahabeler, ey Allah'ın Resulü, sersarı anladık. Çok konuşan demek. Vel muteşaddik, anladık. Ağzını böyle kelimelerle doldurup, süsleyen, püsleyen, böyle konuşken adamın gıdı, gıdı ağzı böyle. Değil mi? Böyle artistlik yaparak konuşur. Peki diyorlar, mutefeihik, bunu anlamadık. Bu ne demek? Diyor ki, mutefeihik, el mutekebbirun, kibirli olan kimseler.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 O bir kimseler, kibirlenen kimseler. ve <Sessizlik>